Hazırlayıp sunanlar Tan Morgül, İsmail Başöz ve Volkan Ağır. İyi pazarlar açık radyodayız Libero'da 94.9'da ee, Volkan bak, uzun zaman sonra. Merhaba. Tabi araları e, yaz kayıtlarıyla geçirdiğimiz ama evet. uzun sonra e, uzun zaman sonra demek biraz komik oluyor. Çünkü e, sen sanki buradaymışsın gibi oldu programlarda ama değildi. Çünkü önceden kaydetmiştik. Şimdi e, hazır Volkan geldi. E, uzun süredir yoktu. dinleyicilere hatırlatalım. Kendisi bir sene önceki e, turnuvada olduğu gibi ki o Dünya Kupası'ydı bu sene de Yazı Latin Amerika'da geçirdi. Yine futbolun peşinde. Tabii kuzeyin yazını güneyde geçirince kış oluyor. Bizim yazımızı <gülüyor> o kış olarak geçirdi. Ama geçen Brezilya zamanlar biraz daha sıcaktı tabii her e şeyle kıyaslayınca. Tabii yani Sao Paulo soğuktu. Aşağılar da soğuktu ki ben inmedim aşağılar dediğim Porto Alegre tarafı. Ama Sao Paulo'nun üstü Rio'ya gittim. Rio daha böyle tropikal iklim. Tabii. İki gün yağmur, üç gün sıcak şeklinde geçe geçe. Ama bu sefer Güzeldi. pek öyle olmadı. Çünkü Şili'deydin. Evet, dünyanın sonuna gittim. Hoş, Arjantin'e gittin önce galiba. Sonra e, Şili'ye geçtin. Evet, hikayesi uzun anlatayım. Evet, evet. Anladım. Futbol ve futbol dışı hareketlere dair e, hikayeleri dinleyeceğiz. E, bir buçuk ay? Toplam 55 gün. İki bilet arası gidiş dönüş bileti. Neredeyse iki ay e, oradaydın. Araya Copa Amerika'yı da soktun. Asıl temel. Copa Libertadores de girdi sonrasında. Sonrasında girdi. Evet bizim için pek kıymetli bilgilerle gelmiş oldu. Ama önce her zaman olduğu gibi bir e, hazırda gitmişken olarak kokusunu dalmışken. Da hatta kafesinin fotoğraf takıldığı kafenin de fotoğraflarını çekmişken. Daha bir içten e, üstada bağlanalım. Eduardo Gagliano'ya. E, ondan sonra seni dinleyeceğiz uzun uzun. Eduardo Galeano Gölgede ve Güneşte Futbol Can Yayınları Çeviri Mehmet Necati Kutlu ve Ertuğrul Önal ve şata. Ramon Unza bu hareketi Şili'nin liman kentlerinden Talcovano'nun stadında icat etti. Bu hareketi sırtı yere dönük, ayaklarıyla havada bir makas hareketi yaparak ve topu arkaya doğru vurarak gerçekleştirdi. Birkaç yıl sonra, 1927'de Kolokolo Kolo Kulübü Avrupa'ya gittiğinde ve Santrafor David Arellano İspanya stadyumlarında hareketi gösterdiğinde bu akrobatik harekete Rovaceta adı verildi. İspanyol gazeteciler daha önce görülmemiş bu muhteşem sıçrayışı övgüyle karşıladılar ve onu bu adla vaftiz ettiler. Çünkü bu hareket de Çilek ve Marinera gibi Şili'de icat edilmişti. Havada uçarak atılan birçok golden sonra Arellano o yıl Valladolid Stadyumunda büyük savunma oyuncusuyla çarpışması sonucunda öldü. Eduardo Galeano. Gölgede ve Güneşte Futbol. Can Yayınları. Çeviri Mehmet Necati Kutlu ve Ertuğrul Önal. Bir savunma oyuncusuyla çarpışarak ölmek. Sen git ravaşa ta at. Sonunda savunmanın... görebileceği en güzel... ...saldır hareketlerden birini... ...sineye çekemeyen bir savunma oyuncusu tarafından... bize biraz atalım tabii fırsatı bulmuşken. Ee, öyle bir... E, ...sona imza at. Ama neyse yani sonuçta... ...bize verdikleri bu güzel hareket için... ...futbol tarihini, futbol estetiğine ...Şirli kardeşlerimize teşekkür ederim. Hoş ne kadar... ...gerçek... Yine de çünkü ben bunu önceleri bir yazdığımda da kesin mi mesin mi diye muhabbetlerde olmuştu. Tabii Latin Amerika'dan çıktığı için her Kesindir zaman. Kesindir ya. Evet yani bir de Latin Amerika. Şirililer öyle deli hareketler şeylere... yapabilirler. Ebe, e, Brezilya'dan beklerdik yine ama tabi Şirida'yı da e, gölgede kısmında bir hareket çıkarmış evet, oldu. Leonidas içinde yine kitapta yer alıyor. Brezilya futbolcu Rovajatı'yı en güzel e, yapan futbolcu olarak geçiyor. Bizde yani... kimdi peki? Bizde kimdi? Röveş en güzel... En güzel yapan... demek... Çok en bir... çok atan resmi olarak benim bildiğim Tanju Tanju'dur. Çolak. Tanju'dur. Evet. Tanju fantastik gollerin ismi. O fiziği kaldırıp kaç maçta atmıştı atı atmıştır. Samsun'da da attı, Galatasaray'da da attı. Evet. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Balkan. World bulduk. Is İsmail. Yok artık İsmail. Ee, anlaşması Karabük Spor'la anlaştığı için e, onu kendisini e, en azından bir dönem e, belki deplasmana geldiğinde İstanbul'la evet, arada yakalarsak belki arada telefonla e, senle ben daha çok mikrofon başındayız gibi sen bir yerle gitmezsen artık tabii yine. bilmiyorum belli mi olduk aklın şimdi kaldı galiba peki başta o zaman gittin Arjantin'e indin ve Copa Amerika için Yaklaşık bir hafta sonra başladı kupa galiba. Ee, ben 29 Mayıs'ta Şili'deydim. Uçağım Şili aktarmalı Arjantin'de. Niye? Daha ucuzdu biletler. Önce onu açıklayayım. Niye öyle bir delilik yaptın? Yani Böyle e, kendi imkanlarınla karşıladığım bir geziyi minimum e, bütçeyle yapmak gerektiğinden ben de Şili'ye en yakın kent neresi oraya bilet bakayım dedim. Santiago'dan. Yani zaten gitmek istediğim şehirden aktarma da olsa daha ucuz olduğundan Arjantin'e gittim. Ha dersen işte sonra otobüs bileti vereceksin aynı fiyata gelecek. E bir şehir daha görmüş oldum. Yani onun yanına ona ekledim. Mendoza'dan başlayayım. Mendoza küçük bir şehir. Hani şey diyoruz ya Mendoza takımından Arjantin'den kalkmış gelmiş. Türkiye'de Sivas Spor'da ne işi var? Sivas daha gelişmiş bir şehir olabilir Mendoza'dan o yüzden şaşırmamak lazım. Sivas'a ya da işte atıyor Balıkesir'e giden Arjantinli e, bu topçulara. Yani Mendoza'da biliyorsun otobüsle işte iki saatte şehri bitirebilirsin. Hiçbir şey değil. İşte ben bir gece hostelde kaldım. Yürüyerek otobüs terminaline gittim. O valizlerle öyle ufak bir şehir. Çok gelişmiş bir şehir değil. Bunları tabii e, futbol turistlerine alt nota. Olarak arada bir böyle şey evet, çıkarttım evet. Bilgi notu çıkartalım. Direkt gideceğiniz şey uçmak zorunda değilsiniz. Hele Tabii kendi bütçenizde hareket ediyorsanız. Bunun bir sürü yolu yöntemi var. Kesinlikle hostel, yani. Hostelde kaldın. Bir gece hostelde geçirmek zorunda kaldım. Ne kadardı yaklaşık? Ee, hatırlamıyorum. 50 lira belki daha ucuz. Okay. Ucuz bir fiyata kaldım. İşte ayarladım. Hosteli belki 20. Daha ucuz da olabilir. 20 TL öyle söyleyeyim. Ee, her neyse sonra uzun bir... Ee, Arjantin-Şili arası dağ yolu çekmek durumunda kaldım. İyi ki de gündüz gitmişim. Çünkü ben 28 tane e, viraj saydım dağdan inerken. Belki de daha fazla viraj. Ve o virajlarda e, şehirler arası, tabii ülkeler arası da diyebiliriz buna. Taşımacılık yapan kamyonları, tırları sollayan otobüs şoförümüz vardı. <gülüyor> o yüzden en azından ne haltlar yediğini görmek açısından o heyecanı da belki ne beraber yaşamak açısından yok. iyi oldu. Ben sabah 1'de bindim. Gün öğlen e, akşam 8 civarı Santiago'ya gittim. Evet. Santiago'da kalabalık bir şehir Grup olduğu seni için. karşıladı tabii. Tabii tabii. Trafik <gülüyor> vardı ya. Girdiğimde beni, beni beklemek için, karşılamak için trafik oluşmuştu. E, şehrin dışı işte akşam iş çıkışı vesaire gibi saatte denk geldi için kalabalık adam. İlk çok zaten şöyle oldu hani ilk Güney Amerikalı esnekliği şöyle geldi. Terminale varmadan bizi bıraktı adam. Şoför. Bütün otobüsü. Tabii. Hadi iniyorsunuz dedi. Ama terminale yakındık yani en bir sokak arkasında falan bıraktı değil mi? Girmeyeyim şimdi trafik falan var. Aynen öyle. Zaten <gülüyor> geç kaldık, trafik var. Hadi inin burada dedi. Ben ne yapacağım? Bilmiyorum. Tek bildiğim adres var elimde. Oradan metroya gideceğim. Terminale gittim, işte turist e, informasyon var, soracağım bir tane e, harita verin diye. Yok bizde harita diyor kadın. Dedim, nasıl info burası? Bir yok işte metro şurada. İyi. Metroya bindik, gittik. Haritanın kendisi kaldık. kadın. Harita yok. Görevli oluyor tabii. Metro şurada diye evet. Elini kullanmak suretiyle. Metro yok bir şekilde bulduk. Çok metro durağında çok nasıl diyeyim gönlümü çelen bir metro durağıydı bizim eve yakın olan. Durağın adı Salvador. Hmm. Şahane, öyle güzel bir karşılaştık. Sağ indik. işte güzel bir arkadaşımın arkadaşı olan e, dört tane erkeğin evinde koltukta kaldım ben de. 45 gün öyle geçti. 45 gün. Tabi. Şili'de gün, 45 gün kaldım. Şili'de 45 gün atlı eserimize de böylece başlamış olduk. Kupa daha başlamamıştı o zaman. Kupa daha başlamamıştı. Küçük bir Türk komitesi var orada. Küçük o Türk komitesiyle. E, Valla haftada bir iki buluşuyorduk açıkçası. Hani Şili'de Türkler var. Şili'ye ilk gitmiş bile olabilirler. E, biliyorum. Çünkü, iddialara göre. Çünkü zaten gider gitmez e, Şili'de Türk'ü geçtim. Baya Şili'de Türk komitesi böyle rakılı akıllı ortamlarda bir resimler paylaşılmaya başlandı. E, dolayısıyla biz de hadiseye, mezeli ortamlara temas etmiş olduk. Evet yani sadece o değil işte başka dükkanlar, kafeler açanlar da var. ...Türkiye'den gitmiş. Onun dışında işte... der çok... insanlar vesaire. Çok oluyor mu gidelim bu insanların yoksa... Ee, ...işte üç sene öncesinden gidenler var. Bayağıdır orada olanlar var. Gezginler var. Üç tane gezgin kız arkadaşla tanıştım orada. Bayağı Türkiye'den. işi gücü bırakmışlar, gitmişler. Türkiye'den. Tabii. İstifa etmiş. Bir tanesinin şirketinde... ...biz kadroyu daraltıyoruz, seni de göndereceğiz. İyi tazminatımı verin, gideyim demiş kızla. Tazminat alınca gezmeye başladı. Dönecek ama niyeti yok dönmeyi bir döndü ama işte aile böyle yeğeninin sünnet düğünü için döndü Oo. bir aylığına burada galiba sonra tekrar gidecek iş görüyor orada. bir tanesi gitti geldi yine işliyor tur rehberliği öyle peki ee, bir akde bir şey çekelim Türk diye. grubu var yani gitmeden önce bir Türk grubuyla başladık ondan sonra da maçlar için de ee, üç gün süren akreditasyon ee, çalışması sonrası akreditasyonumu yaptırdım. Onu söyleyelim. Volkan Ve... geçen kupadan farklı olarak Stadyum bu stadyuma girdi. Maçları stadyumdan izledi. 26 maç vardı. 14'ünü stadyumda izledim. Yarıdan bir fazla. Hiç fena değil. Bunun hep Santiago'da mıydı? Hayır. O sırada maçlar 6 ya da 7 şehirdeydi. Belki 8. Gittin. Hayır. Gitmedim. Hem maddi hem de coğrafi olanaklar buna engeldi. En güneyde... Tem... Muco, Temuco'da oynandı maçlar. Ee, ve en kuzeyde de Antofagasta'da oynandı. O iki şehre gidemedim. Çünkü bulunduğum şehirden otobüsle kalkmaya gitsen çok daha dağlık bir yol. Ve hani bir gün aşağı yukarı sürecek. İşte Santiago'daki bir maçtan akşam 11'de çıkıp evde olduğumu düşünürsem 12 civarı. Çok mümkün, Prat pratik olarak da mümkün değil. Pratik olarak da yani hadi stadyumdan direkt terminale gittim diyelim. Eee... Ertesi gün 3'te falan benim orada olmam. İşte bir Latin evet, olan yok. bir turnuva için bu kadar kasmanda hiçbir alemi yok. Ama onun yerine e, Şili'ye en yakın e, yani bu arada otobüs yolculuğundan bahsediyorum. Uçak, uçak bileti var. 500 lirayı verirsen gidersin. O kadar param yoktu tabii. Ben de e, Şili'ye, Şili'ye demişim, Santiago'ya e, bir tanesi 6 saatlik uzaklıkta olan La Serena'ya gittim. Ee, şöyle dünya gözüyle Arjantin Uruguay derbisi izledim. Ondan sonra da bir Arjantin Jamaika maçı izledim. Jamaika da Jamaika da artık değerli bir takım. Çünkü hemen turnuva sonrası oynanan CONCACAF Cup, evet. Gold Cup'ta final da, oynadılar. Ona da katıldı ve finale final kadar çıktılar tabii. Amerika Birleşik Devletleri'ni yendiler. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kanada ile ev sahipliği yaptığı bir turnuvaydı. Peki Gold şimdi Jamaika'da hayırdık. Jamaika'daki gelişmeler desem Winfred Schäfer isimli Tamam Usta bir Almanımız var orada. Yani Alman ama Jamaika'ya dokunuyor. Fransız olsa yine nispeten birazcık daha anlaşılır olurdu ama Almanın Jamaikalıları böyle bir... Belki ismi... İngiliz daha şey olur. Kültür olarak da oraya yakın. İngiliz, Jamaika, Sterling'i biliyoruz. Evet, Jamaika evet. göçmeni bir ailenin. Artık ilgilenmiyoruz kendisini. Ne hocam? kadar? Evet. Liverpool'a sattı desek de. <gülüyor> yani zaten Jamaika'nın oyuncularının bir kısmı İngiltere'nin. Alt liglerinde kimisi zaman zaman Premier Lig'de oynamış oynayan oyuncular. Fena topçular yok. Yok da... Almanya'da da oynayanlar vardı. Bir takım olarak bu ıı, başarıyı herhalde hiç göstermediler. Belki çok eski zamanlarda gösterdi. Bilmiyorum. Hmm, Uzun zamandır. Işte, Türkiye Dünya Kupası'na katılmadığında onlar katılmıştı. 98'de. Afran Mesela. Fransa'dakinde. Tabii ya da 94. ikisinden birinde vardı. Bende o e, fotoğraf yapışkan kitapları <gülüyor> var ya. Onlar da duruyor hala. Bizim yapışkanlı tarihimiz tabii 80'lerin başına gidiyor. 90'lıyı yapışkansız geçirdik. Evet, eee gittim işte. <gülüyor> e, Valparaiso'ya gittim, Viña del Mar'a gittim ve Concepción'a gittim yani 5 şehirde. E, işte 6 farklı stadyumda. Bu şehirlerde kaldım mı? Peki? Toplam 14 tane maç izledim. Bu şehirlerde kaldım mı? Valparaiso'da bir gece geçirdim. Otobüs bileti yoktu. E, sonra Viña del Mar'a bir daha gittim. Ee, şöyle kaldım gece otobüs yoktu Arjantin Kolombiya maçından sonra terminalde sabahlarım ya da bir hostele girer rica ederim diye düşünüyordum. İki tane Kolombiyalı küçük çocuk vardı çocuk diyorum biri 16 biri 18 yaşında onlar da maça gelmişler çok da akıcı bir İngilizce konuşuyorlardı bu da güven verdi biraz hani Kolombiyalılarla gece çıkmak sıkıntılı olabilir diye düşünsem de böyle akıcı İngilizce konuşunca ve küçük yaş olarak da küçük olunca gazinoya gidelim dediler. Sabaha kadar açık, konforlu tek yer orası var. <gülüyor> Biz de oraya gittik işte. Hani orada kaldım. Uyumadım tabii orada ama... ...dönerken otobüste uyudum. Ki bu bir buçuk, iki saatlik hı. mesafe. La Serena'da kalmadım. Sabah gittim, akşam döndüm. Maç saati de uygundu buna. Dört ya da beşteydi maç. Hatırlayamıyorum tam ama akşamüstü erken saat altı olabilir. Normalde maçlar sekiz gibi başlıyor. Akşam sekizde. Hı hı. E Santiago'ya gidip gittim. Konsepsiyona orada. gittim. Konsepsiyonda da e, 3-4 maçı ve bir tane yarı final izledim. O oh, muhteşem Arjantin-Paraguay e, 6-1 biten maçı izledim. Sonra Peru-Paraguay maçı vardı. Onu izledim. Sonra finale geçtim işte. Finalde girdim stadyuma. Girdim. Evet, enteresan bir finaldi ama yani iki hoş geçen finali izleyemedin. Yani i̇ki tane Arjantin finali izlemiş olacaktım. Dünya Kupasında ve Copa América'da. <Gülüyor> i̇ki tane Arjantin hezimeti diyebiliriz ama İlkini stadyum çevresinde miydin ilk şeydeyken? İlkinde evet stadyumun hemen arkasında. E... Atmosfere girdin yani. Ajantin Atmosfere finali, girdim. Atmos yani o havai fişekleri atıldığında 2014 Dünya Kupası'nın finalinde ben gökyüzüne baktığımda görüyordum onun dumanlarını. Bazı bölgelerde atılanları o atmosferin çeperindeydim en azından. Peki Ajantinler stadyumda var yani çoklar mıydı? Popa Amerika'da mı? Evet. E, çok diye 5000 bin vardı herhalde. Beş bin. Zaten... E, ...stadyum 48 bin kişilik diye hatırlıyorum. E, bayağı azlar. Yani şey Çok aynı iyi. bölgede de değillerdi. Bir dezavantajları oydu. İşte bir kale arkasında belli bir bölgede vardı. Bir e, kameraların gösterdiği karşı tribünde bir, kapalı bir böl diye. bölge vardı. Gerçi kapalı diyemiyoruz, stadyumun <gülüyor> hepsi açık... E, ...maraton diyelim hadi oraya... ...maratonda vardı iki bölge... ...bir de diğer penaltıların atıldığı kalenin... ...arkasında vardı... E, ...totalle 5 bin yani 48 bin kişilik stadyum ve 5 bin ajantin. ...galiba... ...tam sayıyı Ş hatırlamıyorum... ...şililer bayağı e, kapamışlar stadyum o zaman... ...aynen... E ...şimdi o kısmı sonuna geldik... ...aynen finale e, evet. gelene kadar bir özet geçtik böyle... E, ...şimdi şarkı dinleyelim... Öyle yapalım, sonra ...şiliden keşfettik... Aha. ...yine güzel müzikler... E, Salvador diye hatırlatmıştım. Salvador Survivor demek bu arada, işte mücadeleci diye çevirebiliriz belki. E, Allende de yakışan bir isimmiş bu açıdan baktığımızda. E, i̇şte bizim şeyi mahalleyi hatırlattığı için ismende, e, Mon Laferte'den Salvador isimli parçayı dinleyelim. De repente te despiertas y en tu mente papas Evet, e, Volkan'layız, e, Libero'da, e, Şili'deyiz, Santiago'da. E, muhabbetin son kısmında ilk bölümün e, final kokusu alalım birazcık dedik, sonra durduk. Özet e, geçtik. Özet geçtik, daha sonra alalım dedik. Çünkü Volkan tam yerinde, Arjantin, Şili. ...finalini Santiago'da izledi. Ee, ve evet... ...devam edelim. Nasıl geçti günler? Bu kup, e, kupa futbol turistliğinin... E, ...avantajlarından biri de... ...sadece stadyuma indekslenmiyorsun. Bütün sokakta, çünkü futboldan bahsediyoruz... ...onun festivali... E, st ...stadyumun dışında... ...sokaklarda da sürüyor, mekanlarda da sürüyor... ...barlarda sürüyor, e, kalabalıklarda... ...parklarda sürüyor. Hoş Dünya Kupası'nda geçen sene sen daha çok işin bu kısmına... ...bakmıştın. E, bu sene... ...bu birazcık daha az olmuştu muhtemelen... ...çünkü stadyum mesaisi... ...fenada bir zaman almıyor herhalde değil mi? Bir üç saati falan koparıyorduk. Yani maça... ...gitmek için... Işte ...bir metro yolculuğu çekiliyor tabii ki. Neyse yakında... ...yani hani istesen yürüyerek de gidersin... ...yarım saatten fazla bir mesafe... ...zaman olsa ...yürünebilir bir mesafede oturuyordum ben de. Şöyle diyeyim... ...işte akşam sekizdeki maç için... ...en geç, beş buçuk, altı gibi evden çıkmam gerekiyordu ki... ...bir o şeyi yakalamayayım, Trafi, insan trafiğine girmeyeyim metroda. Çok kalabalık oluyordu. Zaman zaman, ya maçı kaçıracağım galiba falan diye paniklediğim de oldu. Çünkü metro, beşinci, altıncı metroya binmek zorunda kaldığım durumlar oldu. Hani gözünün, o kadar kalabalık. gözün önünden geçiyor yani. Tabii yani, gid, duruyor, kapılar açılıyor, kimse inmiyor. Metrobüsü düşün, kimse inmeyince binemiyorsun. <gülüyor> Bu kadar basit. <gülüyor> Aynen. Aynen. Ee, en çok e, stad yollarına yani stada yakın e, sokaklarda bir stadyum ve maç havası hissediliyordu. İşte klasik e, esnaf şey atmış, mangala atmış orada çöp şişler, tavuklar, etler vesaireler pişiriliyor. Aynı bizdeki gibi işte sucuk ekmek, çoripan, işte italiano dedikleri işte sosisli ama üstüne ...farklı domates sosu... Işte, ...fiyatla çok uygun ...avokado yani vesaire. Ee, tabii sokaktakilerin fiyatları çok uygun. Nasıl diyeyim... ...işte 3-5 liraya doyurabiliyorsun... ...karnını bunlarla birlikte. Tabii sokakta... ...sağlı sollu evler de vardı. Kimisi de bahçesine... ...işte şey koymuş... ...termosu koymuş, bir tane kağıt asmış... ...hava soğuk bu arada... ...hani... Güney Amerika'da bir kupa oynanıyor ama hava soğuktu ve akşamüstü tabii bir de stadın etrafının açık olması, dağlara yakın olması vesaire e, bir rüzgar esiyordu, üşüyorduk. İyi Maç ma sonrası... Mate içtiniz o zaman ya. Yani. Şili'de çok gitmiyor ha. ama normal çay kahve var. İşte evinde e, oturanlar da e, sokaktan geçenlere çay hizmeti çay, sunuyorlardı. Siyah çay. Evet evet bildiğimiz siyah şey, çay. Sallama, sallama vesaire ya da kahve. Kahve daha çok gidiyor. Ama hani sadece başka semtlerden gelip oraya dükkan açanlar işte Copa Amerika eşyaları satanlar falandan ziyade kendi evinde televizyon koyanlar bahçeye yanına da çay ikram ediyoruz falan işte atıyorum 500 peso'ya bir çay alıyorsun. Bazısı da şey yapmıştı işte ne denir ona e, tuvaleti de kullanabilirsiniz şeklinde yazılar yazmışlardı. Stat yaşam fena değildi yani. Fena değildi. E, kaldırımlar hareketliydi ama böyle bir ben direkt şey en başlarda direkt şeye gitme niyetinde olduğum için stadyumun içine girme niyetinde olduğum için çok fazla gezmedim. Bir de akşamüstü 6-7 civarı hava kararıyor öyle bir havada elimde işte bilgisayarımla vesaire vesaire gezmek istemedim. Ne olur ne olmaz. Bilgisayarın o zamanlar aktif. O zamanlar aktifti <gülüyor> e, ya da işte fotoğraf makinesi vesaire. ...aman dedim fazla sağda solda gezmeyeyim kalabalıkta... ...kalabalıkta başımıza neler geliyor biliyorum... Ne, ...direkt sen? stadyuma girdim... ...işte ne? ilk girişte... ...orada şey de söyleyeyim yani... Hani ...Türk dizileri çok izleniyor... ...inanılmaz fenomen... ...bir tane kanal dört dizi veriyor, dört Türk dizisi... ...Türkiye'de herhangi bir kanal... ...belki günde dört tane Türk dizisi döndürmüyordur ama... Ee, ...işte akşam oturuyorsun... ...televizyonu aç... ...işte Kıvanç Tatlıtuğ orada... Evet, Kenan oldu, Cansu Dere. Hiç yabancılık çekmeyeceğim bir ortam var evlerde. Turduva öncesi veya maç olmayan akşamlar. E tabii bunun etkisiyle muhteşem yüzyıl da var. İşte Türk'üm ben falan diye bir kimlik kontrolünden geçildi. O ara sakallar da biraz uzundu. O, Ey Sultan diye beni karşılayanlar Oo, la, olmadı la, değil tabii. Lakapla geldin yani. Tabii, güvenlik görevlisi hemen Türkiye'yi görünce pasaportta kimlikte. Ey Sultan diye başladı. Yani bu kadar şey bu e, kadar, popüler bu kadar. hadise. Tabii. Yani akreditasyon amaçlardan önce akreditasyon yaptırmak için gittiğim zaman eve dönerken yine bir güvenlik görevlisiyle denk geldim. İşte dedim abi buradan gidiliyor mu metroya gidiliyor gel beraber yürüyelim. O bile açtı işte muhabbeti ya, yaklaşık işte 50 yaşlarında 3-5 çocuklu bir adam işte yok Fatma Gül'ün suçu ne? Yok bin bir falan diye <gülüyor> muhabbet etmeye başladık Azam'la. Ben de hiçbirini izlemedim neredeyse Ey burada. Eyvallah. resmen oralara giderken bir ders çalışmamışız tabii lazım. Tabii tabii. Ana karakterler nedir? Ne yaparlar? Böyle Az çok biliyoruz tabii. Hızlandırılmış versiyonlarını de. izlemek lazım. Neyse ki Osmanlı tarihine hafif hakimiz. Hah o işe yaradı o zaman. O işe yaradı. İyi. Bak bu bunun karısı. Niye bunun altı tane sevgilisi var? Bu bunu ne yapıyor falan diye. Ya öyle. biz sen orada bayağı futbol siyaset muhabbeti çeviriyorsun diye düşünmüştük <gülüyor> ama bayağı vermişsin zivri yani. Bayağı magazin yani. Ya. Bayağı magazin. Aynen. Peki basın türbünden takip ettim basın mi? Basın türbünden yani, takip ettim. Aynen. Uluslararası basın ilgisi nasıldı? Ee, yoksa çok kıta... Yani bir tane Türkiye'den koparmış. giden bir ben vardım. Bir deliyim herhalde. Ya da e, bilmiyorum hani bu tür şeylere önem verilmesi gerektiğini bir tek ben düşünüyorum. Ya da ben bütçe ayırıyorum. Koskoca televizyon kanalları, işte gazeteler buna bütçe ayırmıyor. 7 spor medyasında e, Öyle. Yani Dünya kupasında bile yoklardı. Kimse yoktu. Beş evet. kişi ya vardı ya yoktu işte. Hani turnuvanın sonuna doğru gelenler oldu vesaire Kiss. vesaire. Ve hatta yani... Sadece so spor gazetesi olan bir memlekette yani sadece spor demiyorum hatta futbol yayını yapan gazeteler de var memleket. Yani hatta onlar en çok satan ya da evet. tiraj yapan diyelim. Satmakla tiraj yapmak arasında küçük bir fark var. En çok basılan gazete yani. O gazete bile yok. Yani o kadar basıyorsa satıyordur diye düşünüp ona göre bütçesi vardır. Kimler vardı Yok peki ki? Avrupa'da? Her ülkeden vardı herhalde. Ya her ülkeden vardı. Yani. Ama kalabalık olarak mesela İngilizler, Almanlar. İngiliz yani. grup kalabalıktı. Ben onlara hafif kulak kabartarak devam ettim. İşte orada bir tane independent da yazıyor galiba. Ve whoscord.com diye bir istatistik sitesi de var. Hı hı. Oraya da yorumlar yazan Miguel Delaney diye biriyle tanıştım. Yan yana denk geldim. E i̇şte... Onun dışında işte BBC, Fox Sports, Brezilya, ESPN, Brezilya, Mundo, BBC World falan hepsi orada işte İsviçre medyası orada, Alman medyası orada ne işi var Alman medyasının düşündüğünde Copa Amerika'da Almanya yok. Ama diğerleri de yok. İngiltere de yok canım. E tabii, yani yani hani ama Türkiye'deki düşünceye ha, yok, paralel yok. olarak soruyorum bu soruyu. Ne işi var Türkiye'nin sorusunun? Ne işi var Almanya'nın? Şimdi açık adet de haksızlık yapmayalım. Yani bu tip böyle şey alt metinleri vermemize gerek yok yani. Şimdi Türkiye niye orada olmadığını hepimiz biliyoruz adam. Sonuçta Türkiye takımına endeksli bir futbol ya. veya spor bilgisi var. E orada şeyler var yani. Fatih Bey'i belki görmüşümdü. Nerede? Rüyamda bile görmedim. <gülüyor> o çok dezavantaj sayılmaz ama. Yani evet, kabus olarak belki girebilirdi <gülüyor> ee, ve bir sürü var Latin, yani, medyası, çok vardı. Da, Latin, Latin medyası, Amerika medyası vardı tabii. Tabii de. Amerika'dan e, yeni medyadan biriyle tanıştım, Kik TV ile. E, ben de onların işte onlar ne yapıyorlar işte maç videosu maçta gol olduğunda evden çalışan biri ekipten videosunu çekip golün internette koyuyor. E, bu arada tribünde video çekip işte ...korneri çekeyim, videoyu videoyu tweet atayım falan yapmaya girdiğinde... ...basın tribününü de yasaklıyorlardı herhalde ee, şeyden dolayı. Yayın, yayın haklarından haklarında. dolayı gönüllüler geliyordu. Lütfen kapatın şeyi, bilmem neyi, e, telefonunuzu, video çekmeyin. Ama bir yandan da düşünüyorum hani dünya nereye geldi yayıncılık konusunda... ...ve birçok basın çalışanı da devre arasında vesaire iki kişiler, bir tanesi cep telefonunu akıllı telefonunu tutuyor. Öbürü ona mikrofon bağlamış. Akıllı telefondan internete bağlanarak e, yayın yapıyorlardı. Televizyona bağlanıyorlardı kendi kanallarına. Yani böyle bir cep yayıncılığına telefonla. aynen böyle bir yayıncılığa gelmişken maç esnasında 10 saniyelik videoyu koymanın bence e, Copa Amerika'ya katkısı olur. Niye? Çünkü Copa Amerika bir şekilde onlar kaybetti diyorsun yani. Bence öyle yani o çalış, <gülüyor> çakışan bir Yakında durum var. Yakında seni koparmaya kanan şey nedir e, organizasyon komitesinde yayın haklı konusunda şey verirken ama... görebiliriz. Valla ben her şeyi bekliyorum artık senden. Zaten ah. bu tane senin sonra da gideceksin ama o sene, neye gideceksin yani. Abi Fransa şurası. Curling e, turnuvası Euro falan. 2016 şurada hemen. Yok, yok, Kapı konuşmuz ama mevzu e, hadi Latin Amerika'da düzenlenmesi ha, galiba. Latin Amerika'da, Ekim'de 17 yaş altı Dünya Kupası var. Ekim'de. Tabi. Havalarda Ondan... havalarda güzelliği. Davet, davet alırsam giderim. Şili de. Davet alırsam. Tabi tabi. Buradan Şili'ye sesleniyorum. <gülüyor> Bence sen restorana seslen. Olabilir. Onlar bir gibi bir davet ederler Evet evet. E, bir müzik hediyesi daha verelim. Ondan sonra birazcık daha e, işin Şili tarafını konuşuruz. Sonra doğru da artık tamam, basın, Şili sonrasını konuşuyoruz tamam, Çünkü Basın tribünde şu Amerikalılardan bahsedeyim. O arada tamam. kalmasın. İşte Kick TV kendileri yeni medyadan. Ee, onlarla tanıştım. Çok keyifli insanlar. Onların işte çok güzel Kopa Amerika e, nasıl diyeyim özet e, belgesel videosu hazırladılar onu gördüm Futbol merkezi mi yoksa spor mu Tamamen futbol merkezi Turnuma biter bitmez şeye de gittiler Boy Gold Cup Gold Cup'a da gittiler Ve e, yanıma oturan adam Çocuk Felipe'ydi galiba adam. Tam hatırlamıyorum ya da Fernando İşte Jimmy'yi tanıyor musun dedi Tanımıyorum dedim İşte Kik TV'nin kurucusu vesaire O Jimmy hoş geldin de işte merhaba Memnun oldum Sonra aradım Jimmy Conrad kendisi Amerika Birleşik Devletleri'nin eski stoperiymiş adam Milli futbolcu. <gülüyor> Oo. Nasıl tanımıyorum ya dedim. Ama e, kendisiyle kontaktayız. Güzel, keyifli bir adam. Onu diyecektim. Yani. Libya'nın kardeş yayınlarını seçmeye başlayalım. Tabii artık. tabii. Artık. Yavaş yavaş. Kikik Kik bence güzel bir e, alan olacaktık. Hiç bu taraflara geldiler bilmiyorum, ama gelirlerse de özel bir Bu taraflara onlar düşün... gelmedi. E, ama benzer bir oluşum. Kopa 90 var. Onlar gelmişti Galatasaray Fener Derbisi'ni e, çekmeye. Böyle Sen güzel kartları topladın var. zaten şimdi muhtemelen. Öyle kontak şeylerin. Ya mail vesaire. Ma i̇şte bir Arjantin, de... Kolombiya, Peru. Abi, Onlardan gazeteci arkadaşlar edindim. Şili'yi saymıyorum. E bir de var zaten. Türkiye'den gazeteci olarak orada olduğu evet. için... Bir taraftan da memleketle ilgili bir şeyler olduğu zaman haber sen olacaksın. Güzel. yani güzel Programımız için de güzel bunlar tabii. Evet bir müzik arası verelim. Şarkılar evet. e, Volkan'dan. E, Via, Via Carinho dinleyeceğiz. Via Carinho'yu canlı olarak performanslarını dinleme imkanım da oldu. Evde dört tane adam olunca biraz da böyle yaşları yakın ve partici insanları olunca hadi konsere gidiyoruz dediler. Eyvallah. O dönem. Kopa e, Amerika sırasında hem öğretmen hem öğrenci eylemleri de yüksekti. Yeni bir e, şey yapmak için e, yeni bir eğitim reformu istiyorlar. Düzeltilmesi için çalışma koşullarının, okuma eğitim koşullarının düzeltilmesi için. Ekipten iki kişi de öğretmenmiş. Arkadaşlar konser sırasında çatbat anladım ama sonra teyit ettim. Öğretmenlere destek veren konuşmalar yaptılar vesaire. Böyle yanında olan bir grup. Grup yaptı. Tabii tabii grubun vokalist konuştuğu... E, hem böyle gönlümü kazandılar hem de şarkının adı da e, unutmam mümkün değil ya da unutmayacağım diye bir e, isme sahip Olvidar'la o yüzden e, unutmayacağımız şili günlerini ithafen bunu çalalım istedim hadi bakalım se terminou. se, terminou, se terminou para siempre Y me queda solo con pena y Me dijeron que esto no me hace bien. Pero que tienen que le haga. Si yo no puedo, yo no puedo olvidarla. Y ya lo no tengo más que claro. Ya me dijeron que esto no me hace bien. La otra vez, la otra vez, la otra vez casi lo olvido. Cuando una noche, cuando una noche conocí a una tigresa. Desilusión, desilusión más grande nunca había tenido. İzlediğiniz için Evet. Yani, Via o dinledik. kadar da konuk ıı, şeyi, muameyesi evet, evet, yapma kendin yani arada bir programı kendin aç. 94.9 evet. Açık Radyo'da Libero devam ediyor. Via Carinio'dan No Poe Olvidar'la Unutmayacağım isimli parçayı dinledik. Kumbia tadında değil kumbia tarzında bir müzik bu. Şili'nin yerel en çok Şili kokusu veren şarkı türü, müzik türü bu. Tabii bir de reggaeton var ona hiç girmeyelim. Niye? Açık radyo dinleyicisi radyolarında hiç alışkın olmadığı bir müzik türüyle karşılaşır. E sürpriz yapalım. Zaman şimdi. zaman işte dünya aman Kopa Amerika sırasında bir iki tane parça reggetona yakın parça çaldık ki e, resmi şarkılardan bir tanesi öyle. Ama daha fazlası e, can sıkıyor. İnme nedeni yani. Evet daha fazlasına gerek yok. Peki e, sonuçta keyifli bir kupa geçirdin. Hı hı. E, finali de izledin bir Messi hüznünü bir kere daha yaşadın. Benim umurumda değil mi demek istiyorsun? Yani Messi hüznü bana çok şey düşmedi. Ben Şili taraftarıydım. Anladım, Bütün anlaşıldı. şey zamanı. Ama yani şu adamcağızla bir şey kaldıksın artık. Yani, Çocukcağızla diyemiyoruz artık. Koskoca adam oldu. Şimdi, Ve muhtemelen bir tane daha Dünya Kupası görecek. Yani, Belki arada bir kopar Amerika götürecek. Messi'nin e, herhalde Jose Pekerman sonrasında e, yani 2010'dan sonra galiba ya da 2006'dan sonra ee, Arjantin'in teknik direktörlerine direkt katkı ettiğini, direkt etki ettiğini biliyoruz seçimi konusunda. Çünkü e, Sabella tamamen Şili'nin, aman pardon Şili demişim. Nasıl ee, Şili tutuyor bakı şey, Sabella tamamen Messi'nin e, genç zamanında birlikte çalıştığı hocaydı. Martino da aynen öyle. İkisi de Messi takımda varken gelebildiler. Yoksa kulüp kariyerlerinde. Sadece Arjantin milli takımından önceki senelerinde işte bir şampiyonluk, bir Libertadores, bir yarı finali falan oynamış adamlar. Çok iyi teknik direktörler değiller, dünya klasında insanlar değiller oyun yönetimi açısından. Yani onlara etki ettiğinle etki edebiliyorsa Messi, artık Higuéni de milli takımı aldırmaması lazım. <gülüyor> yani bütün her şeyin sebebi ne? Tabii ki Higuéni yıkmamak lazım ama. 2014'te Toni Kroos'un hatalı pasında kaleciyle karşı karşıya ilk yarım saat içindeki o pozisyonu atamayan Higuendi. Ve hani kale, işte no yer açılmıştı, bayağı aşırtabilirsin bir sürü opsiyonum var. Gitti da attı. Son pozisyon ki Messi bence finalde normal Messi'den neredeyse çok daha kötü oynadı. Bunun bir sebebi. Tabii ki Şili'nin sağlam bir şekilde ona kurduğu Markaj. taktiklerdi, markajlardı. Ama yine de son atakta Messi topu getirdi. Higüen'e verdi. <gülüyor> yani vermez olaydım şeklinde. O, o, o son pas diye belki şeye geçecek diye. de gayet de hani, gol atılabilecek bir açıdan dar da olsa topu avuta attı. Ki zaten o pozisyondan sonra e, bir fotoğraf da çekme imkanım oldu. E, Mascherano dizlerinin üzerine çöktü. Stofferler ile gara yere yattı. Attılar kendilerini. İşte atıyorum şu anda isimlerini. Başka oyuncularda işte dizlerinin üzerinde tutunarak böyle başını öne eğdi. Pozisyon kaçıncı? Gol tabii pozisyon tabii değil. çünkü 90. dakikadaki bir pozisyondu. Hani son pozisyon. Trabzonspor Beşiktaş maçının ardından Beşiktaşlı oyuncuların kaçırdığı hmm. golden sonra bütün Beşiktaşlı oyuncular kendini yere atmıştı. Aynı, aynı kare. Bendeki tabii akıllı telefonla uzaktan çekilmiş, çok kaliteli olmayan bir kare ama seçilebiliyor yani. Aynı kare vardı. Kupa ee, gitti yani. Kupa 90'da gidişmez. kupa gitti gibi düşünebiliriz. Ama kupa gitmesinin bir nedeni de Carlos Tevez'i niye oynatmadı mesela? Niye? Bilmiyorum. Arjantinlilere de sordum. Ona bir tek Martino biliyor dediler. Yani turnuvada <gülüyor> e, Kolombiya maçında da hmm, penaltılarla bitmişti maç. Ve Tevez'in golü turnuvayı getiren goldü. Bir sonraki turu getiren goldü. Ve ondan sonra işte Messi'nin sıkıca Tevez'e sarılarak işte, işte Messi Tevez'e duacı şeklinde e, hem Arjantin basınında... Hem de Şili basınında fotoğraflar yer aldı. Temez, ayrıca oyun olarak temizli, da. Messi tevezde duacı. O evet evet. Güzel. Gibi. O <gülüyor> minvalde. Yani da çok iyiydi mesela. Ama işte finalde bir katkı yapamadı. Bence Arjantin'in en iyi oyuncusu turnuvada Javier Pastore'ydi. Pastore'nin turnuvasıydı açıkçası. Çünkü Messi ve bilerek de yaptığı bir şeydi bu. Kendini birçok maçta çizgiye kenara attı. Takım oynasın istedi. Hani basının kendisini sürekli Messi'nin takım, Messi'nin takımı yapmasını hem istemiyordu. Hem de zaten takımda yetenekli bir sürü oyuncu var. Takımı sürükleyebilirler diye düşünerek arkadaşlarıyla beraber yürümeyi tercih etti. Büyük oyuncu böyle olunuyor dedirtti açıkçası bana. Ha iki pozisyon. Mesela bir maçta hangisiydi? Um, Uruguay maçında yanılmıyorsam. Toplay en az oynayan oyuncu Messi'ydi. Pastora en çok oynayan oyuncuydu Arjantin'de. Ama Messi iki kere oynadı. Birinde Agüero'ya bir pas attı. Muslera çıkardı onu. Öbüründe de golü başlatan. Muslera'yla hiç temasın oldu mu? Ee, uzaktan bağırdım böyle. <gülüyor> Cim bom diye bağırdım. <gülüyor> Yok bağırmadım tabii de. Ee, i̇mkanım olmadı. Mixzone'a girme imkanım olmadı. Turnuvalardan Aa. sonra, maçlardan sonra. Bir tek e, Paraguay Peru maçından sonra Mixon kartı verdiler. Çünkü ee, yani herhangi bir kameram yok, bir şeyim yok, aha, o konuda aha. bir şey yapmadığım için onlara yer veriyorlardı. Benim için önemli olan stadyumun tribünlerinde tabii, tabii. olup e peki... bedavaya 14 tane maç izlemekti. Bir yok şey yok. Hayır, bir taraftan da ama şey kendi imkanlarına gidiyorsun. Zamorano ile temasım oldu. Sürekli o şeydeydi ama. Koridordaydı Sağda değildi, tabii. Evet, maçları o yorumladı. Direkt TV için sürekli oradaydı. Peki e, turnuva bitti. Senin e, Latin Amerika mesaisi bitmedi. Hatta e, izledik ki yine e, sosyal medyadan e, maç mesaini de bitmedi. Evet süper güzel denk geldi. Ben e, Türk sitelerinden maç tarihi ve gününü tekrar büyük bir hata yaparak takip ettiğim için maçın 15 Temmuz'da olduğunu düşünülerek ya, maç yarın nasılsa ben bugün bir River Plate'in stadını gezmeye gideyim diye çıktım. E, bayağı da yürüdüm bu arada yani işte nereden diyeyim? Maltepe'den Kadıköy'e. Bak, şimdi Misal. Direkt geçiyorsun Pendik'ten. muhabbetle. Haber vereyim. River Plate'in stadı derken. Arjantin'e geçmiş. Arjantin'e geçtim. Plate, Kupa bitti. Argentine Kupadan bir hafta sonra Önes Aires'e geçtim. Bu bilgileri lütfen arada serpişe tamam. gidelim. Ee, River Plate'in Guarani maçı var. Ben de Arjantin'den maçlarda bilet almanın zorluğunu biliyorum. En azından bir uluslararası maç. Akadit'e olsaydın. İşte anlatayım. <gülüyor> Ee, en azından Oluslararası maç Paraguay, Guarani taraftarlarıyla otururum. Onlara bilet bulurum. Bir de maç öncesi gidiyorum ya. E, gişeden bilet alırım diye düşünüyordum. Sonra işte gezinirken elimde küçük bir akıllı telefonda harita bakıyorum bakıyorum. Çocuğa dedim ki bir tane gördüm. İşte bu yoldan devam etsem stada gider miyim? Ya çok uzak ama gidersin. E, ama maç var bugün dedi. Bugün mü o maç dedi? Evet bugün. <gülüyor> Sonra hatırladım ki işte o Türk sitesinden bakınca 15 Temmuz 03. Maçın saati. Sonra dedim a iyi. Maçın en azından atmosferini, sokağını çekerim. Belki yine bilet bulurum. Gittim. Güvenliğe sordum bilet alabiliyor muyuz? Yok geçemiyorsun buradan artık. Kapattık girişleri. Birkaç saat sonra buradan giriş girişleri alacağız. E bilet bulabilir miyim? Güvenlik görevlisi diyor bunu. Kara borsada satarlar biraz bekle. <gülüyor> Peki abi kara borsayı bekleyelim. Biraz oturdum. Havada böyle hafif kararmaya yaklaştı. Aa dedim ben de yanımda oğulsular arası gazeteci kartı var. Gitmeden önce gazeteciler sendikasından çıkarttırdım. Gazeteci arkadaşlarımıza da duyuralım baharsa dinleyen. Çok kolay işlemler. tgs.com.tr'ye girin. Yüksek. Ve yani, yani bir bedeli var. Olsun tabii zaten. ki. Olsun. TGS'nde kendini devam etmesi lazım bir şekilde kart çıkarttırmak için koşturan insanlar var orada. Her neyse dedim ben de böyle bir kart var Girebilir miyim press press izi üzerinde Dedi şuradan devam et Basın girişleri orada bir sor ama akreditasyon istiyorlar gittim Kağıdım yok akreditasyondan Geri döndüm git demeden önce de Aynı güvenlik geri dön Ben sana ayarlarım bir şeyler dedi giremezsen Güvenlik güvenlik tabii, tabii. sat yöneticisi galiba ya. Yani o Güvenlik ekibin başı döndüm abi Almıyorlar Tabi şeyde İspanyolca da abi almıyorlar Diyemiyorsun da anladık onu anladık <gülüyor> <gülüyor> iyi dedi bekle benim bir arkadaşım geliyor bilet ayarlarız yani güvenlik görevlisi bana kara borsa bilet buluyor iyi ee, bekledim bekledim bekledim o sırada başka biri geldi bilet mi arıyorsun evet bilet arıyorum işte ben bulacağım sana bin peso'ya bulurum bin peso ne kadara denk geliyor 250 liraya falan denk geliyor iyi dedim bulursan getir ama ben de arıyorum haberin olsun iki tane kanalım oldu böylece kara borsa bilet bulmak için Sonra başka biri geldi yanıma. Bunu tasvip etmiyoruz. Kara borsa değildi ama aldığım bilet. Heh, tamam. Onu da söyleyeyim. Ee, şöyle değildi. Bir tane çocuk geldi. 20'li yaşlarda belki aşağı yukarı öyle. Bilet mi arıyorsun? Mm -hmm. Evet. İşte bende var. Bu biletle girebilirsin istersen. Aynı fiyat. Fiyat yazıyor üstünde. 300 peso. 1000 demişti öbürü. 300'ü görünce cık, problem olmasın dedim. Yok dedi problemimiz. Oradan babasıyla küçük kardeşi geldi. Aa dedi işte bu benim kızımın kartı. Onunla girebilirsin. Peki dedim problem olmuyorsa. O şekilde girdim. Ben yani bir ailenin ferdinin e, biletiyle içeri girdim. Burada şunu açıklığa kavuşturmak istiyorum. Arjantin'de Türkiye'deki uygulanan gibi elektronik bilet yok. Bu net. Futbol Federasyonu Başkanımız sağ olsun. ...Latin Amerika'nın bütün ülkelerinde uygulanıyor bu... ...ya da dünyanın her yerinde uygulanıyor dediğinde... ...Brezilya'ya elektronik biletsiz girdim. Çok net. Yok. Maça. Öyle bir şey yok. Gişeden kağıdını alıyorsun. Elektronikse muhabbetin... Ee, ...onu da bir turnikeye okutuyorsun. Ba ban neydi? Bandrol müydü? Bandrol değil. O noktalı şey neydi? barkod barkod Aynen. Barkodu okutuyorsun. O da elektronik, o da elektronik. Ee, burada... ...ben... E, Juliano Dolores Iglesias'ın River Plate üyesi olan bu hanımefendinin bilet alma hakkıyla kendisini aldığı bileti benim kullanım şeklinde. Yani ben kullanarak girdim. Dev, devir de değil al dedi işte. Ay, o maçlık kullanım Aynen. hakkını devretti sonuçta. Yani eskiden Türkiye'de gir. olduğu gibi yani. Aynen yani e, Şili, nasıl ki. Şili'de de yok galiba. Şili'de bu aralar bir elektronik bilet tartışması var getirmeyi düşünüyorlar. Eyvah. Eyvah. Ne yaptı sen kokusunu mu götürdün? Yani? Letten Amerika'da Bir yerde yok. Bir tek şey de mi olacak? E, kupa sırasında işte... Olaylar mı çıktı? ne Yok yani? olaylar falan çıkmadı. Yine böyle bizdeki Gayet gibi yoksa kazandılar, ticari. kazandılar, eğlendiler. Ticari bir şey Orasının detayını bilemedim ama e, bayağı şey var. E, fotoğraf, işte kimlik bilgisi Hı -hı. vesaire. İşte Copa Amerika sırasında bilet alırken böyle bir kimlik ibrazı gerekiyordu. İşte oradan yola çıkarak da... E, ...bunu uygulamaya başlayacaklarına dair e, federasyonun e, iletişim görevlisinin açıklamasını duydum. Şil'de olabilir Şil için üzüldük tabii şimdi. E, evet <gülüyor> yani üzücü. Nasıldı? Ama maç nasıldı peki? Maç keyifliydi. İlk yeri biraz sıkıcıydı. Ben Pablo Aymar'la Saviola'yı bir göreyim istedim açıkçası. Pablo Aymar o maçtan sonra emekliye ayrıldı. Sakatlığının geçmeyeceğini anladı herhalde. Zorlamak istemedi. Sağ yola da bir beş dakika oynadı. Ama iki tane farklı güzel oyuncu keşfettik ee, River Plate'te. Hatta stoperde Maydana diye bir isim var ki Şimdi şahaneydi. Yine buradan duyuyor muhabbetlerine başlama yani. Türkiye takımlarına buradan duyuruyorum şu isimleri. Aa, ben Inter Copa Amerika'yı izlerken Peru'nun sahibi ki çok iyi lütfen bunu biri alsın. Hazır yabancı sınırı da arttırılmışken dedim. Bursa Spor galiba transferi noktaladı. Perun'un sağ bekini. Sen bunu ne denedin? Advin Kula'yı maçı izlerken Twitter'da yazdım. At Twitter'da. Yani tabii başka bir kanalım yok o sırada söyleyebilmek için ama hmm. bilmiyorum yani dünyanın çeşitli yerlerinde çok iyi futbolcular var. Alınabilir yani. Ee, çok iyi güzel, iki güzel gol gördüm. Taraftar coşkulu. Bu... Benim bulunduğum taraf değildi ama e, arka tarafta ee, nasıl diyelim A Ay Yaşların Tribünü diye kendi isimleri de öyle LBDT <gülüyor> ee, hafif LGBT esintili ama öyle bir yerleri yok. LBDT'nin açılımı Los Boracos del tribün ama öyle bir şey. Tribün Ay Yaşları <gülüyor> geçiyor. Bu arada tabii bizim için önemli olan şey Eduardo'nun Galeano'nun takıldığı bar mı artık? Kafemin, Kafe. Kafede resimleri gördük. Evet Uruguay'a gitmek için tek İki nedenim diyeyim hadi. Montevideo. Buydu. Montevideo'ya geçtim. O River Plate maçını izledikten sonra. Bir tanesi Galanon'un her gün takıldığı, kahve içtiği, yazılarını belki ah. yazdığı, kitaplarını okuduğu. Bir mi mi kaçırdı? Daha ne bir daha, ya? Daha, daha da kısa. Daha Nisan'da daha kısa evet. ayrıldı. 13 Nisan diye hatırlıyorum. Aramızda ayrılışının tarihini. Ee, o kafeye gittim. Zaten her yerde... E, vefatından sonra da öncesinde de Galeano'nun fotoğraflarını koymuşlar oraya e, orada hmm, yani bir kahve bir sandviç öyle bir yedim ettim Galeano'nun biyografisinin e, İspanyolca baskısını aldım kendime İspanyolcayı Galeano okuyarak öğreneceğim Bir de İspanyolca Galeano e, kitabı aldım bu elviyahe e, yazısının olduğu. Yolculuk. Aynen. E, ilk açılış yazısının olduğu. Peki, bir şey söylemiştin yayından önce. O da iyi bir bilgi olacaktı. E, e, Gölgele ve güneşte evet. futbola katkı babında. Evet. E, biz vefat ettiğinden sonra özel bir program yapmıştık ve çevirmenleriyle de konuşmuştuk. Var mı kulağınıza gelen bir şey acaba yazıldı mı basıldı mı diye. Yazılıp basılmadıysa bile hasta yatağında bile yazmış olsa bir ümitle e, ...2014 Dünya Kupası hakkında çünkü bir şeyler alt... karalamış olmasını ümit ettim. Türkiye baskın 6. E, baskısı 2010 Dünya Kupası ile kapanıyor. Evet. Orijinali tabii e, bunları e, yani çok az kupayı yani son dönem kupaların bir çoğunu yazamıyor. Çünkü ilk baskısı e, oldukça... 97. 98 birinci basım 97, 98, Türkçe, 98, şey evet. Edo 95'te yazmış ama birinci basın 98. Evet. Ondan sonra her kupada ek, ekliyordu. Evet. Bir tek 2014 eksik. Ki o da kendi kıtasında olan bir evet. kupaydı son dönemde. <gülüyor> ben e, biraz Şili futbol tarihine dair bir şeyler okuyup... ...hem İspanyolca geliştirme niyetiyle öğrenebileceğim şeyler e, arıyordum internette. İşte bir internetten kitap alma sitesinde... Eduardo Galeano'nun Gölgede ve Güneşte Futbolu'nun 2015 basımını gördüm. Ve orada da 2014 Dünya Kupası dahil yazıyordu. O zaman ee, buradan da can yayınlarına. Evet, belki duyurmuş, duymuşlardır, <gülüyor> duymuşlardır bile. Duymuşlardır. Ee, yani böyle bir güzel haber gördüm açıkçası. Sevindirici, ee, darısı Türkçesini okumak olsun veya İspanyolcasından görmek olsun. İspanyolcasından da görürüz inşallah. Evet yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Sen e, iyi yaptığında gittin. Ne iyi yaptığında gittin? E, kendin için tabi bize sadece evet. şey e, kokusu geliyor ancak hadise. Oralarda olmak başka yani bir şey. Yani imkan varken fırsat verken uzak deyip kaçmaktansa adım atıp gitmek en iyisi. Belki işte yakında bir turnuva olur vesaire olur. İşte otel şu bu. Yani bir kere Latin Amerika'nın hiçbir ülkesine Vize yok. Böyle bir dert yok. Peru hariç. Peru Peru'ya var mı? Benim zamanımda Peru bir tek Peru'ya vardı. <gülüyor> ben emin değilim ondan da. Çünkü... Hatta Ankara'daydı. İstanbul'dan başvuramıyordun. Ee, bir Fahri Konsolosluk muydu neydi? Benim zamanımda belki onlar da Kaldırılmış olabilir. Çünkü kupadan sonra ya maçı Picchu'ya gitti işte oraları gezdirdiler. Bana biraz uzak ve tuzlu geldi. Ve işte dediğim gibi Eduardo Galeano'nun gezdiği Sokaklarda olmak İyi, beni canım, daha çok tabii. cezbetti. Ha ikinci sebepte tabi e, ilk Dünya Kupası'nın oynandığı Sadece Erdogan değil, El Tacon'un bu arada başkanı e... Muhika. Muhika Laka, lakabı Muhika. Lekabı vaki aklıma geldi. Pepe. Pepe Muhika'nın. E, Pepe. Şehrine de gittik. E tabi bir de ilk Dünya Kupası'nın oynandığı El Monumentale' de gittim. Hı. O da ayrı. Bir... Yetti. Sentenario özür dilerim. Sentenario'ya gittim. orada futbol müzesini gezdim. İlk Dünya Kupası'nı gördüm. İşte Marakana'ya ayrı bir, o Marakanazo'ya ayrı bir yere ayırmışlar tabii. Haliyle. Vesaire vesaire. Böyle bir futbol dolu, seyyahlık dolu bir geziydi. Güzel. Herkese tavsiye ediyorum. Et tabii et. Öyle bir şey son. cesaret etmek gerisi ip söküğü fon olarak geliyor. Fon imkanları kadar. Aslında senden şey alamadık mesela. Couchsurfing'den tut, işte böyle Neyse, konaklama Böyle güzel Konaklama siteleri var İlgili olanlar Volkan'a olarak başvurabilirler Aynen. Evet, Libero'dan bu Yazlık da bu kadar demeyelim Bu haftalık da bu kadar Bir dahaki Libero'da görüşmek dileğiyle Herkese iyi pazarlar